Alam tara kayfa faala rabbuka bi aad iramadat ir al-nimaad allati lam yukhlaq mithnuha fil bilad bil wadi içinde benzeri yaratılmamış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 Famal insanı, İdamı beltela, Rabbu, Rabbi, insanı denemek için ona değer verip nimetlere gayedince o Rabbim hakkım olan ikramı yaptı der. اِذَا مَبْتَلَاهُ Ama yine denemek için nasibini daraltınca o Rabbim beni zelil perişan etti der. كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاطُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ Hayır. Hayır.